Sabah ve ikindi namazının ardından hocam, kaza namazı kılınabilir mi? Kaza namazı sabah ve ikindi namazlarının peşinden kılınabilir. Ancak kerahat vakitlerinde kılmak caiz değildir. Onlar da belli zaten. Güneşin doğuşundan itibaren 45 dakika sonrasına kadar veya 50 dakika sonrasına kadar o zaman hiçbir namaz kılınmaz. Ama sabah namazını kıldınız, diyelim ki daha güneşe zaman var doğuşuna, bu arada siz nafile namaz kılamazsınız ama kaza namazı kılabilirsiniz. Aynı şekilde ikindi namazını kıldınız, daha güneşin batmasına diyelim ki bir 40-50 dakika var veya yarım saat var, e, nafile namaz kılamazsınız o arada ama yine kaza namazı kılabilirsiniz. Evet. Sabah namazı, güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrasına kadar o arada hiçbir namazı kılmak doğru değil. Bir de e, öğle ezanına yaklaşık 10 dakika kadar bir zaman kaldıktan sonra, diyelim ki Ankara için örnek verirsek, Ankara'da ezan, e, öğle ezanı 11-53 mi demiştiniz? Galiba. 52-53. 11 ise şayet, 11-45'ten sonra kılamazsınız kaza namazını. Yani o 10 dakikalık ara, öyle 10 dakikalık bir ara içerisinde kılamazsınız. Bir de ikindi namazından sonra güneşin batışına kadar değil de güneşin batmasından önce güneşin tam böyle batmaya yüz tuttuğu, sararmaya başladığı anda artık o kuvvetini kaybettiği, kızılığını kaybede böyle sararmaya başladığı zamandan itibaren batışına kadar da namaz kılmak caiz değildir. Evet. Kerahat vaktidir bunlar.